Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar Burç Efendi'yiz. Burç FM'de çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız. Sesimizin ulaştığı her noktaya çocuklarla beraber bulunan ve çocukları... Dert edinen çocuklarını yetiştirme konusunda dertli olan herkese selamlarımızı ve muhabbetlerimizi ileterek programımıza başlamak istiyorum. Efendim dünkü yayınımızda çocuklarla anneler arasında anne babalar arasında bir takım sorunlarından bahsetmiştik. Yoğunlaşmış olan sorunlardan bahsetmiştik. Bunların başında üç tanesi geliyor demiştik. Yeme alışkanlığı, uyku düzeni ve tuvalet alışkanlığı. Dünkü programımızda yeme ve uyku ile alakalı bir takım şeyleri, önerilerimizi vermeye çalıştık ama tuvalet alışkanlığına tam geldiğimizde program bitmişti. Tuvalet alışkanlığı ile alakalı olarak da birkaç cümle söyleyerek bu programımızı dünkü programımıza bağdaştırıp yeni konularımıza geçmek istiyorum. Efendim annelerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi ve Canlarını sıkan konulardan bir tanesi tuvalet alışkanlığı. Eğer çocuklar tuvalet alışkanlığını kazanamazlar ise veya yanlış yol ve yöntemler ile kazanırlar ise o takdirde çocuklar ilerleyen yaş dönemlerinde altlarını ıslatmaya ve hatta kendileri de meseleyi ve sosyal gelişimi de içinde bulundurdukları bir döneme denk gelir ise yani 8-9-10 yaşlarına denk gelir ise bu sefer Altlarını ıslattıklarından dolayı da kendi kendilerine çok mahcup olurlar, içlerine kapanırlar. Bu alışkanlığından nasıl vazgeçeceğinin kendileri de çaresizliğinin içerisine düşerler. Neden? Çünkü vakti zamanında yapılması gereken şeyler ya yanlış yapıldığından yahut da yapılamadığından çocuğun o zaman kazanacağı kazanımlar ileride tekrardan patlak verebilir ki özellikle ergenlik döneminde çocuklar hala altını ıslatıyor ise anne babalar sorunu ne kadar kendileri için ağır olmuş olsa da böylesi bir şeyi çocuklarının hala devam ediyor olması. Ama bir çocuk açısından bakıldığında 16-15 yaşına gelmiş bir kız çocuğunun hala altını ıslatıyor olmasında yaşayacağı mahcubiyeti ve içine kapanıklığı düşünebilirsiniz. O yüzden sağlıklı bir şekilde çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırılabilmesinin yol ve yöntemlerini dün 3Z1B formülüyle açıklamaya çalışmıştık. Neydi bu 3Z1B formülü? Bu aynı zamanda yemek düzeninin oturtulması, uyku düzeninin oturtulması ve tuvalet alışkanlığı için de gerekliydi. 3Z1B Efendim, birincisi yemek, uyku ve tuvalet alışkanlığında... Zorlama yapılmaması lazım. Zorlamalar var ise o takdirde her ne kadar siz netice aldığınızı zannediyor olmuş olsanız da ileride patlamak üzere olan bir bombanın fitilini ateşlemiş oluyorsunuz zorlamalar ile. Çünkü yemek de uyku düzeni de tuvalet alışkanlığı da kişinin zaten hiçbir zorlamalara gerek kalmadan hayatının içerisinde kendiliğinden oluşacak şeylerdir. Düşünün lütfen. Aç bırakan bir insan açlığa dayanabilir mi? Hayır zorlamanıza gerek yok ki zaten insanlar birbirlerini yemek için açlığı giderebilmek için birbirleriyle bunca mücadelenin içerisine giriyorlar. Allah ağızdan lezzet alacak tatma hissini vermiş. Çocuğa zorlamanıza gerek yok zorladığınız zaman o takdirde geri tepiyor demiştik. Tuvalet alışkanlığında da aynı böyle. Eğer çocuğa zorlama ile tuvalet alışkanlığı kazandırılıyor ise o takdirde çocuk geri teper. İkincisi zaman dedik zaman çocuk için oldukça önemli yani çocuğun psikolojik ve fizyolojik olarak hazır bulunuşluk seviyesine gelip gelmediğini zaman olarak gelip gelmediğini anne iyi tespit etmesi lazım ki o dönemde başlayabilmesi lazım çocuklarda tuvalet alışkanlığına. Peki hangi yaşlarda acaba çocuklar fizyolojik olarak ve psikolojik olarak hazır bulunuşluk seviyesine geliyor? 2-2,5 yaşlarından itibaren bu yaşta demiyorum bakın anneler yanılmasınlar çocukların her çocuk 2,5 yaşında olmayabilir. Bu yaştan itibaren çocuklarda fizyolojik olarak boşaltım sistemi hazır hale gelebiliyor kasları hazır hale gelebiliyor çocuk tuvaletini tutabiliyor kaslarına emredebiliyor eğer kaslarında Tuvaletle ilgili bir sinyal aldığında kendini sıkabiliyor kaslarını sıkabiliyor tuvaletini tutabiliyor 2-2,5 yaşından itibaren ancak burada önemli olan fizyolojik olarak çocuğun eğer alt ıslatma alışkanlığı bir de buna da değinmekte fayda var alt ıslatma alışkanlığı kazanmış altını devam ıslatan bir çocuğun iki yönünden ele almak lazım acaba çocuk fizyolojik olarak hazır mı? Yani bunu bir hekim karar verebilir. Anne baba karar veremez. Çünkü çocuğun kaslarını anne baba kontrol edemez. İdrar yollarını çocuğun kontrol edemez. Çocuk hala 3 yaşına gelmiş, 4 yaşına gelmiş, 5 yaşına gelmiş. Hala altını ıslatıyor ise o zaman bir hekimle görüşmekte fayda var. Hekimin tavsiyesine göre hareket etmekte fayda var. Yani fizyolojisinde bir şey mi var? Diyelim ki çocuğun fizyolojisinde hiçbir şey olmadığı kanaati de hekim tarafından oluştu. O takdirde ikinci... Hazır bulunuşluk düzeyi psikolojiktir. Yani çocuk psikolojik olarak hazır bulunma seviyesinde mi ki siz ona altını ıslatmamayla ilgili olarak bir takım kazanımlar vermeye çalışıyorsunuz. Peki nedir bu? Şu açıdan bakmak lazım. Alt ıslatmak çocuklar için dün de değinmiştim kısa olarak bir hazdır. Çocuk altını ıslatırken... Bir haz duygusu yaşarlar. Dikkat edin çocuklara. Yani kalabalık içerisinde dahi olmuş olsa altını ıslatacakken tam orta yere gelirler. İnsanların gözüne bakarak böyle tatlı bir tebessümle altını ıslatırlar. Çünkü haz alır çocuk altını ıslatırken o damarlarının içerisinde, boşaltım sisteminin içerisinde. idrarın o tuzlumsu ve o idrarın e, damarlara dokunurken, akarken oradan geçişi. Çocuğa ayrı bir haz duygusunu tattırır. Şimdi bu açıdan bakıldığında çocuk haz aldığı bir şeyden vazgeçmesi isteniyor. Anne çocuğun haz aldığı bir şeyi vazgeçirtirmeye çalışıyor. Aslında tuvalet alışkanlığı dediğimiz şey budur. Çocuğun elindeki haz duygusunu almaktır. Peki haz duygusunu almak çocuk o duyguyu niye versin size? Yani sizin niye panik yaptığınızı da zaten çocuk çok defa anlamaz. Altını ıslatacaksın çabuk çabuk çabuk bu tarafa gel. Ne oluyor ki çocuk anlamaz. Çocuk birbiri zaten annenin telaşını da anlamıyor. Çünkü o sırada gayet güzel keyif içerisinde altını ıslatıyor. Çocuğun altını ıslattığı yani haz duygusunu anneye verebilmesi için bir takım şeylerin olması lazım. Bunların başında şu geliyor ki çocukların iki buçuk yaşından önce iki yaşından önce temizlik, hijyen alışkanlığı kazanmış olması lazım ki... ondan çocuk kendi de rahatsız olsun altını ıslattığında... o hijyen alışkanlığı, temizlik alışkanlığından dolayı... çocuk rahatsız olsun ve kaslarını kontrol etmeye çalışsın. Hazdan kendi isteğiyle vazgeçsin. Neden? Çünkü çocuk çok temiz. Ellerini yıkamayı öğrenmiş... Efendime söyleyeyim tırnakları devamlı kesilmiş üstündeki atlet kilot efendime söyleyeyim elbiseler hiç kirletilmeden veya hiç anne onları üstünde çok bekletmeden devamlı olarak değiştirmiş evin içerisindeki temizlik alışkanlığı yine o şekilde kazanıldırılmış ve çocuk bir şekliyle ellerinin kirlendiğini küçük yaşta dahi olmuş olsa iki buçuk yaşında dahi olmuş olsa ellerinin kirlendiğini yemeğe dokunduğunda yağlandığını ve Tozlandığını çocuk eğer hissedebilir ise vücudunu temiz tutma konusunda hafif hafif bilinçlenme sağlanır ise o takdirde çocuk her ne kadar altını ıslatırken haz dahi almış olsa bir duygu daha yukarıya çıkacak ki o da temizlik hijyen konusundaki duyarlılığı. Ancak burada şöyle bir handikap var. Günümüz çocukları maalesef öyle kaliteli alt bezleri kullanıyorlar ki çocuk altını ıslattığını hiç fark etmiyor bile. Yani televizyonlarda reklam verilirken efendim bu bez reklamlarına baktığım sırada çok komik geliyor ve gülesim geliyor. Çünkü ıslaklığını hissettirmeyecek bezlerden bahsediyor. Efendim böyle bir şey olmaz çocuklar tuvalet alışkanlığı kazanabileceği kazanma döneminde altını ıslattığını hissetmesi lazım. Eğer hissetmiyor ise çocuk altını ıslatıyor, ıslak kuru işte her taraf kupkuru. Olmaz ki çocuk eğer o hijyen, temizlik alışkanlığını önceden kazanmış ise ve ondan sonra da altını ıslatır iken altında ıslattığıyla ilgili olarak bir takım rahatsızlıkları hissetmeye başladı ise o zaman çocuk kendi kendine o alışkanlığı yavaş yavaş kazanacaktır. Anneyle ile mutlaka etkileşime geçmek isteyecektir. Çok kaliteli çocuk bezleri kullanmak, çocukların tuvalet alışkanlığı kazanması noktasında bir engel teşkil eder. Çocuklar belki pişik olmasın diye doğdukları anda, evet kaliteli bir takım veya altı hiç ıslaklık nem vermeyecek bir takım bezler kullanılabilir. Ancak... İlerleyen yıllarda çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırırken o takdirde altta nem bırakacak ve çocuğun hissini uyandıracak bezler kullanılmalıdır. Eskiler işte normal bezler olarak yani o patiska bezleri veya işte normal bezlerle çocukları bağlıyorlar idi. Ben biliyorum naylon bir şey var idi naylonun üstüne bağladıkları pamuk bir şey var idi. Çocukları onunla sararlardı ve çocuk altını ıslattığında bas bas bağırır idi. İşte böyle olur ise o zaman çocuk altını ıslatmanın kendisine de bir sakınca oluşturduğunu bilir ise çocuk haz almaktan o takdirde temizliğe doğru haz almaktan vazgeçecektir. Çünkü aldığı haz kendisine zarar veriyor. Altını ıslatıyor ve yanıyor. Altını ıslatıyor ve kirleniyor altı. Dolayısıyla çocuklara kazandırılacak tuvalet alışkanlıklarında tuvalet döneminde alışkanlık döneminde altlar mutlaka hissettirecek derecede bir bezle bağlanması lazım. Yoksa çocuğa altını ıslatırsan seni işte şunu yaparım sana şöyle ceza veririm ya da mükafat olarak bir şeyler söylüyor olmak çocuk dünyasında çok bir yer etmez. Çocuğa o alışkanlığı o sırada kazandırmış olsanız da 7-8 yaşında çocuk o alışkanlığı tekrardan bırakabilir, tekrardan altını ıslatabilir. Çocuğun psikolojik olarak hazır bulunuşluğu kendi dünyası içerisinde ayarlanılarak oluşturulması lazım gelen bir şeydir tuvalet alışkanlığı. Bununla birlikte şunu da ilave etmekte fayda var ki siz ne kadar çocuğun psikolojik olarak hazır bulunuşluk seviyesini tespit etseniz ve ona göre Davranmış olsanız altındaki bezi ona göre hissettirecek bir beze dönüştürmüş olsanız ve çocuğunuzu sezebilmiş olsanız bu da önemli biraz sonra ondan da bahsedeceğim altını ıslatacağı zamanı sezebilmiş olsanız da alt ıslatma bazen de genetik olabiliyor ve yoğunluklu olarak genetik olabiliyor eğer ileriki yaşlara taşınmış ise yani anne babadan bir tanesi ...veya işte kardeşlerden bir tanesi, yukarıya doğru nesillerden bir iki kişi... ...eğer alt ıslatma alışkanlığını kendi çocukluk döneminde de altını ıslatıyor ise anne veya baba çocukluk döneminde ıslatıyorsa ise... ...muhtemel ki çocuklar da alt ıslatma alışkanlığını kazanmakta zorluk çekebilirler. Her şey olduğu halde çocuklar hala altını ıslatıyor ise... Bir de anne yahut da baba kendi çocukluğunu, kendi annesini veya çocuğun teyzesini, dayısını, halasını da bir sorması veya onların çocuklarını da sorması lazım. Acaba aynı şeyler onlarda da yaşanıyor mu? Genetik olarak çünkü bu nesilden nesile de aktarılabiliyor, aktarılmış bir özellik de olabiliyor. Bu arada deminki söylediğim, biraz önce söylediğim cümleyi de açmak istiyorum. Her ne kadar çocuk altında nemliliği hissedecek bir bez bulunuyor olsa da, burada Çocuk iki buçuk üç yaşında olduğu ve iradesini çok belirgin olarak kullanamadığı için anne çocuğunun altını ıslattığı anı ıslatma anı başlamadan önce sezebilmesi lazım. Çocuğun yüzüne mimiklerine ve davranışlarına bakıp çocuğun altını ıslatıyor olduğu anı sezebilmesi lazım ki Ondan sonra çocuk altını ıslattığı anda hemen anne alıp tuvalete götürsün. Islatmayı beklemesi lazım yalnız annenin. Çocuk tam altına yapacak örneğin anne hemen koşup telaş içerisinde gel gel deyip tuvalete götürmemesi lazım. Altta bez bulunacak. O bez çocuğu ıslattığı an nemliliği çocuğa geri iletişim olarak iletim olarak bildirecek. Anne çocuğun altını ıslatmasını bekleyecek, ondan sonra çocuğu alıp götürecek. Neden bunu yapması lazım? Çünkü çocuk altını ıslattığı sırada kendisinde bir takım o uyaranları alması lazım. Anne birdenbire telaşa kapılıp aman altını ıslatma bez olduğu halde aman altını ıslatma gel der ise çocuğun o hissedebilme, ve biraz sonra ne olacağı konusunda tecrübe kazanmasının önüne geçeceği için bu da kalıcı bir çözüm olmaz. Bu noktada çocuğun altını ıslatmasını beklemekte fayda var. Efendim iki gündür salı ve çarşamba bugün de olmak üzere iki gündür çocukların uyku, yemek ve tuvalet alışkanlıklarıyla ilgili olarak bir takım ön bilgiler vermeye çalıştık. Bu bilgiler derinleştikçe... Anne baba tutumları farklılaştıkça daha da açılabilecek bir vaziyette ama şimdilik bu noktada biz iktifa edelim. Eğer sorular gelir ise o sorularla da meseleyi birazcık daha deşelemeye çalışalım. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki çocuklarda yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, tuvalet alışkanlığı bozukluğu aynı zamanda şunun da bir işaretidir ki bir şeylerin yolunda gitmiyor olduğunun da bir işaretidir. Yani çocukta bir uyku düzensizliği var ise mutlak suretle bir şeyler yolunda gitmiyordur. Ha bu bir şeyler yolunda gitmiyordur illa çocuktan kaynaklanan bir şeyler olmayabilir. Anne çocuğa karşı hırçındır, baba çocuğa karşı serttir, odur yolunda gitmeyen örneğin çocuğun uykusuzluğu. Ama öyle ya da böyle. Çocuk örneğin okulda arkadaşlarıyla problemlidir. Ondan dolayı yeme alışkanlığı edinememiştir yahut da yemeklere karşı bir mide bulantısı veya yemek istemiyordur. Yemek, uyku ve tuvalet alışkanlığı ciddi bir sinyal olması lazım anne babalar için bir şeylerin yolunda gitmediğini anlama noktasında. Evet, bu cümlemizle de tamamlamış olalım ve sorularınıza ...değinmeye çalışacağım... ...eğer mesaj göndermek ister iseniz... ...3077'ye... ...Burç yazıp... ...mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz... ...eğer e-mail ile mesaj gönderecek iseniz... ...burçfm... ...at burçfm... ...com.tr adresindeyiz... ...efendim... Burç FM'de çocuk deyip geçmeyine sorularınız için... ...Burç yazıp boşluk bırakarak... ...3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz... Hayırlı günler hocam. günlerde arkadaşlarımla sizin programınızı dinliyoruz. Çok güzel bu mesajlar gayet güzel çünkü gruplar oluşturarak ve arkadaşlar ile etkileşim içerisinde dinlemek eğer çocuğunuzun görüştürdüğünüz arkadaşlar ile dinlemek ister iseniz bu oldukça olumlu sonuçlar veriyor. Çünkü siz bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışırken çocuğunuza hiç ceza vermeden ve olumlu olarak çocuk yetiştirmeye çalışırken Komşunuza götürüyorsunuz çocuğunuz bir yaramazlık yapıyor gel bakayım diyor buraya kulağından tutuyor çocuğunuzu kenara doğru çekmeye çalışıyor. Hayda siz kaşıkla toplamaya çalışıyorsunuz çocuğunuzun üstüne kepçeyle yük boşaltılıyor. O yüzden etkileşim içerisinde bulunduğunuz kişiler ile de mutlaka bu programı dinleme gayreti içerisinde bulunmak olumlu sonuçlar verecektir. Sizin uyguladığınız usuller. Komşularınız veya çocuklarınızın arkadaşları tarafından da benimseniyor olsun. Böylesi mesajlara seviniyorum. Bugünlerde arkadaşlarımla sizin programınızı dinliyoruz demişti dinleyicimiz. Aklıma takılan soruları bir liste halinde size iletmek istedim. 4,5 yaşında bir kızım ve 2 yaşında bir oğlum var. İki kardeş çok sık birbirlerine zarar verici kavgalar ediyorlar. Kavga durumunda anne babanın tutumu ne olmalıdır? ''Ben kavga durumunda kendimi çok çaresiz hissediyorum. Sanki ne yapsam yanlış olacakmış gibi geliyor. Bazen hiç tepki vermiyorum, bazen de ben iletilerini kullanmaya çalışıyorum.'' Evet dinleyicimiz bilinçli. ''Ben iletilerini kullanmaya çalışıyorum.'' ''Acaba fazla abartmadan bunu gelişimlerinin bir parçası olarak kabullenebilmek mi lazım?'' Sorunun bir tanesi. Gerçekten çok bilinçli bir soruyla karşı karşıya olmanın da sevincini yaşıyordum şu anda. Devam ediyor dinleyicimiz. Siz her türlü cezaya karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Çocuk yanlış bir davranış yaptığında ve bu davranışa olumsuz vurgu yapılmasına rağmen defalarca aynı davranışı sergilediğinde bu davranış kötü demek yeterli mi? Ve devam ediyor. Vicdanı harekete geçirerek çocuğu vicdanıyla baş başa bırakacak metotlar nelerdir? Pozitif tetikleme konusunu açar mısınız? Hangi mesajlar bu kapsama girer demiş dinleyicimiz. Ben böylesi bir mesajı almanın keyfini yaşıyorum şu anda dinleyicimiz. Meseleyi ta en kök noktasından ele almış. Çünkü üzüldüğüm şey şu oluyor çok defa. Anneler bazen diyorlar ki hocam peki şu durumda ne yapacağız? Yani sanki bir düğme var çocuğun o düğmesine basacağız ve çocuk duracakmış gibi. Aslında hiçbir şey yapmamış olmak bazen bir şey yapmak olmak olduğunu tarif etmeye çalışıyorum. Ama annelik heyecanıyla bir şeyler yapılması lazım geldiğini düşünüyor dinleyicilerimiz. Hatta bazen hocam diyor dinleyicilerimiz sorunları işte yapılmaması gerekli olan şeyleri söylüyorsunuz. Ama ne yapmamız gerektiğini söylemiyorsunuz. Ama şu anda dinleyicilerimize rica ediyorum. Sesimiz şu anda on binlerce eve gidiyor. On binlerce belki yüz binlerce çocuğa muhatap olan annelere hitap ediyorum. Şimdi ben şunu söylemiş olsam. Çocuğunuzun şurasında şuraya dokunacaksınız ve şöyle bir değişiklik olacak. Yani ne yapması gerektiğini isteyen anneler için söylüyorum bunu. Böyle bir şey yok ki. Biz burada... Meselenin kökünü bulmaya çalışıyoruz. Kök problemi yani annelik sanatının özünü yakalamaya çalışıyoruz. Eğer yansıyan problemlerle uğraşır isek o zaman işin içerisinden çıkamayız. Her defasında siz Adem Hoca'ya soru sormak zorunda kalırsınız veya Ahmet Hoca'ya veya Ayşe Hoca'ya soru sormak zorunda kalırsınız. Hocam şimdi ne yapacağım, şimdi ne yapacağım, şimdi ne yapacağım olmaz ki. Kök problemi anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir pedagogla, bir uzmanla görüştüğünüz zaman ıvır zıvır küçük meselelere takılmamak lazım. Şu anda dinleyicimizin sorduğu gibi konuyu ana noktasından yakalayabilecek bir anlayışla bu programları takip etmek lazım. Şimdi dinleyicimizin sorusunda diyor ki efendim çocuklar kavga ettiklerinde tutumlar ne olması lazım? Ben diyor bunu bazen ben iletileri vererek çözmeye çalışıyorum yahut da diyor bunu gelişiminin bir parçası olarak mı görmek lazım? Evet şimdi sevinerek ben cevap edeyim. Evet çocukların birbiriyle kavga etmesi gelişimlerinin bir parçasıdır. Çocukları birbirinin kavga etmesinden alıkoymak da o gelişime engel olmaktır. Şimdi soru şöyle sorulur ise o zaman ben işin içerisinden çıkamam. Çocuklar birbiriyle kavga etmemesi için ne yapmak lazım? Yüzlerce faktör var. O faktörlerden bir tanesini benim bilmem lazım ki o takdirde diyebilmem lazım. Bunu yapmamanız lazım. O zaman ne yapmam lazım hocam dediğiniz zaman yüzlerce şey var yine karşımızda. Dolayısıyla biz burada meselenin köküne baktığımızda bu dinleyicimizin sorusu da meseleyi açmış oldu böylelikle. Çocukların birbirleriyle tartışıyor kavga ediyor olması dişlerini biliyor pençelerini biliyor olması anlamına gelir. Çünkü bu dişleri yarın sosyal hayat içerisinde kullanacaklar bu pençeleri yarın sosyal hayat içerisinde kullanacaklar. Dolayısıyla buna müsaade etmek lazım belli çerçeve içerisinde belli oran içerisinde çocuk eğer evde kavga yapmayı öğrenemez ise kardeşinin saçını çekmeyi öğrenemez ise çekilen saçın karşılığında da kardeşinden bir tokat yemez ise o takdirde bu çocuk tırnaklarını geliştirememiş bir şahin kuşu gibi dışarıda kavga yapmayı beceremeyecektir. Arkadaşı gelecek sırtına vuracak o da oturup ağlamaya başlayacaktır. Dolayısıyla kendi hakkını koruyabilmesi için dışarıda sosyal hayatı devam ettirebilmesi için evin içerisinde kardeşler ile sosyal etkileşim olması lazım. Kavga, dövüş vesaire belirli sınırlar içerisinde olması lazım. İşte kreş dediğimiz çocukların belli bir yaşa geldiğinde kreşe gönderme kreşle ilgili kazanımlar da yine bununla örtüşüyor. Yani çocuk oraya gidiyor orada birileriyle ne yapacağını öğreniyor çocuk. Ancak şöyle bir şey daha var. Kreşe giden çocuklar genellikle başkasının çocuklarıyla kavga yapamayacağı için öğretmen dengel de olacağı için kavga yaptığı çocuk da onun annesi de çocuğa karşı sert davranacağı için sosyalleşmenin bir ayağı aslında kreşlerde eksik kalıyor. O yüzden evlerde çocuk olması lazım çocuklar olması lazım kardeşli çocuklar olması lazım birbirlerinin saçını çekip çekilen o saçın karşılığında tepkiyi görmesi lazım bu gelişimin bir parçası ancak Burada bir şeyin altını çizmekte fayda var ki o da büyük çocuk, küçük çocuk dengesini çok iyi kurabilmek lazım. Dinleyicimizin bir kızı 4,5 yaşında, 2 yaşında da oğlu var. Yani 4,5 yaşında olan kız çocuğu aslında abla. Dolayısıyla o ablaya... Abla gibi davranmak lazım küçük oğlan kardeşe de küçük oğlan kardeş muamelesi yapmak lazım İkisi kavga yaptı karşınıza çağırdınız ikisini de bir ona kızdınız bir ona kızdınız ondan sonra odalarına gönderdiniz olmaz ki çünkü ablaya küçük kardeş yanında kızılmaz ki küçük çocuk iki yaşındaki çocuk dört buçuk yaşındaki ablasını devamlı olarak rahatsız ediyor siz ablayla uğraşıyorsunuz olmaz ki neden olmaz çünkü ablalık statüsünü ta o yaşlardan itibaren çocuk kazanması lazım. Fark etmez bu. İsterse büyük olan abi olsun, abilik statüsünü o çocuğa vermenizde fayda var. Efendim dinleyicimizin diğer sorularına geçmek istiyorum ama bu sorular gerçekten çok kök sorular olduğu için zaman içerisinde bunlara değinmeye çalışacağım. Örneğin pozitif tetikleme konusunu açar mısınız diye soruyor dinleyicimiz. Ben bunu haftaya salı günü eğer unutmaz isem dinleyicimiz de lütfen hatırlatsın şu anda bir e-mail göndersin. Pozitif tetikleme veya negatif tetikleme konusunu haftaya geniş olarak ele almaya çalışacağım. Diğer dinleyicilerimizin sorularına geçebilmek için böyle bir atlama yapmış olayım. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir başka dinleyicimiz... İyi günler hocam benim çocuğum 4 yaşında kekeliyor ama her zaman değil ne yapabiliriz hemen şunu söyleyeyim aman dikkat kekeleme bir başladığı sırada bunun arkası gelebilir mutlaka bir uzmanla görüşün bugün geç bile kekeleme ilk başladığı andan itibaren uzmanla görüşmenizde fayda var çünkü bu arkası gelen bir çığ gibi birdenbire üstünüze kalabilir çocuğun üstünde kalabilir tedbirini uzmanla almanız lazım anne babalar yetersiz kalır bu konuda selamun aleyküm aile içerisinde benim kadar olaylara duyarlı olamıyor e, aile fertleri programı ailece dinliyoruz hayırlı çalışmalar efendim ailece dinliyor iseniz ben burada söyleyeceğim sözlerin bir kısmını annelere bir kısmını babalara bir kısmını da abla ve kardeşlere söylüyorum siz bir şey yapmanıza gerek yok yeter ki ailecek dinleyebilecek fırsatlar oluşturmaya çalışın ben burada söyleyeceklerimi uzmanlık çerçevesi içerisinde söylemeye çalışıyorum zaten. Evet, şu anda reklamlar için bir ara vermemiz lazım. Reklamlardan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muş efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Muş efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Evet reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz değerli dinleyiciler Burç FM'deyiz çocuk deyip geçmeyin isimli programda gönderdiğiniz mesajları SMS'leri cevaplandırmaya çalışıyoruz. Efendim mesaj göndermek isterseniz SMS ile mesaj göndermek isterseniz mesajınızın başına Burç yazıyor sorunuzu yazıyor hangi operatörü kullanırsanız kullanın 377'ye gönderiyorsunuz veya e-mail ile soru gönderecekseniz burcfm.com.tr burcfm adresindeyiz şu anda okuduğumuz sorulara devam ediyoruz sayın hocam Allah razı olsun sizden bu radyoyu yeni keşfettim ve sizden programınızı kaçırmamaya çalışıyorum çok faydalı bilgileriniz var hocam benim iki kızım var 5 yaşında Mart'ta girecek olanı büyük kızım Hilal Kreş'e gidiyor biz elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz yetiştirmeye. Fakat bazen çok zor oluyor. Benim size bir sorum. Biz Avusturya'da yaşıyoruz ve yediklerimize E numaralarına dikkat ediyoruz. Fakat Hristiyanların bu aralar dini kutlamaları oluyor. Kreşte şarkılar, küçük skeçler yapıyorlar. Haftaya da ailelere gösteri yapacaklar. Ben çocuğuma hep anlatıyorum. O da anlıyor çok şükür fakat o kutlamalara katılmak istiyor öğretmeni de davet etti size çocukta istenmedik bir etki ya yaratır mı böyle olaylar zaten her gün prova yapıyorlar ve ister istemez ve şu aralar televizyonda Nobel babayı çizgi filmlerden geçilmiyor Biz de seçici davranıyoruz her yerde aynı şey anlatılıyorsa kapatıyoruz bir de benim 4 yaşında yeğenim kekeliyor ona nasıl davranmalıyız. Onu bu konuşma gelişimi uzmanına götürsek mi acaba? Ama Almanca çok mükemmel, bilmiyor ne yapmalıyız, teşekkür ederim demiş. Avusturya'dan yazan dinleyicimiz, evet ben bu dinleyicimizin duygu ve heyecanlarını çok iyi anlıyorum. Çünkü uzunca yıllar ben Hollanda'da kaldım. O cümlelerinin içerisinde neler söylemek istediğini, hangi heyecanlar olduğunu biliyorum. Şu anda Avrupa'da yoğunluklu olarak sokaklar, caddeler televizyonlar kırmızı kıyafetli, beyaz sakallı efendim Noel babalarla dolu ve televizyonlarda bütün çizgi filmler ve okulların içerisindeki bütün kutlamalar Noel ayinleriyle ilgili bir takım şeylerle dolu dinleyicimiz Avusturya'da bu fark etmez. İsterse Hollanda'da olsun, isterse Almanya'da olsun, isterse Belçika'da olmuş olsun. Şu anda oradaki Müslüman Türkler veya yabancılar böylesi yoğun bir kültürel bombardımanın içerisinde arada kalmış durumdalar. Çocuklarını acaba bu türlü etkinliklere götürseler mi, götürmeseler mi, çocuğun üzerinde iz kalır mı diye soruyor dinleyicimiz. İkinci sorusundan başlayalım. Çekeliyor diyor kekemelik başladıysa mutlaka bir uzmanla görüşsünler. Uzman isterse Almanca biliyor olsun çocuk isterse bilmiyor olsun kendi tecrübesiyle bilgisiyle o sorunu çözmeye çalışacaktır. Noel kutlamalarıyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Çocuğu okuldan uzaklaştırmak ve zaten provaları yapıyor göndermemek o çocuğa karşı da bir sıkıntı olur. Ancak buna da dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var ki okullar programları Bazen kiliselerde yapıyorlar bir ikincisi Hristiyan okullar Avrupa'da Hristiyan okullar diye ayrım var okullar 3-4 çeşide ayrılmış yoğunluklu olarak da Katolik okullar Hristiyan okullar isimleriyle yoğunlaşmış okullar bulunuyor. Katolik okullar çocukları kiliselere de götürüyorlar bu ayinleri orada yapabilmek için ve kilisede çocuklar korolar halinde şarkılar söylüyorlar. İşte bu ibadet kısmına katılmaları çocuklar için pek hoş olmayabilir gelişim dönemi için hoş olmayabilir dolayısıyla çocuk belki okuldaki etkinliklere katılabilir okuldaki etkinlikler içerisinde bulunabilir ancak efendim okul dışına doğru gittiğinde e, anne baba onu öğrenmesi lazım ona izin vermemesi lazım. E-maddeleri yiyorlar okulda diye söylüyor dinleyicimiz. E-maddeleri de şu Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bilinç üst seviyede değil ama yurt dışında bu konuya çok dikkat ediyor yurt dışında yaşayan değerli kardeşlerimiz. Her bir gıda alındığında içindekiler kısmına bakar yurt dışındakiler. Neden bakarlar? İçerisinde o E-katkı maddeleri acaba yenilmeyecek bir takım... Kendi inançlarına göre veya işte alkol içeren veya domuz eti içeren, domuz katkıları içeren veya buna benzer katkı maddeleri, kimyasal katkılar içeren bir şeyler barındırıyor mu diye E maddelerine bakarak almaya çalışırlar. O yüzden marketlere gittiğinizde belki bir yabancı eline her türlü yiyeceği atar ve sepetinin içerisine koyarken oradaki yabancılar, Türkler, Müslümanlar, ellerine aldıkları gıdaların önce bir içindekiler kısmına bakarlar onun içerisindeki katkı maddelerine göre davranırlar şimdi dinleyicimiz diyor ki çocuğumuz Noel kutlamaları yapılırken yemekler yenilecek çünkü Noel ailelerinde yemekler de yeniliyor okulda yapılan böylesi bir kutlamada içerisinde ne olduğu belli olmayan yiyecekler oluyor onları çocuğum yerse diye telaşa kapılmış bence bu konuda yapılacak çok bir şey yok yani şu şey var sadece çocuğu bilinçlendirmek yani et yememesini ve öğretmenine de tavsiye edilmesini belki benim çocuğum vejeteryan diye tavsiye edilmesini ve böylelikle et yiyeceklerden uzak tutulmasını ve eğer içecekler içerisinde hoşunuza gitmeyecek bir takım şeyler olacağını da düşünüyor iseniz ki okullarda normalde olmaz bu o takdirde çocuğunuza akli olarak bunlardan uzak durmasını ve kendiniz de okula bir takım şeyler vermenizi tavsiye ederim yani Pasta, börek, çörek veya işte yaprak sarmasını çok severler yabancılar. Yaprak sarmasını hazırlayıp okula verin. Çocuğunuz sizin verdiğiniz yiyecekleri okulda yesin. Dinleyicimizin sorusuna da böylece cevap vermiş olayım. Hem de uzun uzun cevap vermeye çalıştım. Çünkü bu hassasiyeti anlıyorum dinleyicimizin. Burç Efendim de çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Evet bir sonraki mesajda şunu soruyor dinleyicimiz sayın hocam dördüncü sınıfa giden bir erkek çocuğum var her gün okuldan eve geldiğinde oğlum ödevini aldın mı dediğimde evet anne diyor ama ne zaman dersinin başına geçtiğinde ben şu arkadaşımı arayabilir miyim dersimi soracağım diyor benim ne yapmam gerek hocam ne yaptıysam bunu düzeltemiyorum sorun nerede? Şimdi sorumluluk duygusu çocuğun 3-4 yaşlarında kazanması biraz zor ama yine de Kazanması için şu yapılması lazım, baskı ve beklenti olmaması lazım çocuğun üstünde. Yani eğer çocuk korkar ise anneden veya babadan veya hesaba çekileceğinin korkusu veya ceza alacağının korkusu var ise o takdirde çocuk anne babanın istediği gibi konuşur. Oğlum ödevini aldın mı? Evet anneciğim. Neden? Çünkü biliyor ki eğer hayır demiş olsa bu sefer kızacak anne. Eğer anne babanın bir beklentisinin olduğunu çocuk hisseder ise o takdirde ceza almamak için kendisini ezdirmemek için çocuk anne babanın istediği cevabı verir. Efendim ben çocuğun üstünde baskı kurmuyorum farkına varmayabilir bazen anne yani duruşuyla kaşlarının hareketiyle dudak büzüşüyle of demesiyle çocuğun üstünde baskı oluşturuyor olabilir bu beklenti çocuğu. Yalan söylemesine o dönemde yalan değildir bu ama yalan söylemesine neden olabilir. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. <gülüyor> Efendim bir başka dinleyicimiz 4 yaşında kızım son 3 aydır her şeyden korkuyor. Çeşmeden su akmasından odada oynamasından tuvalete gitmekten ona nasıl yaklaşmalıyım teşekkürler. Efendim çocuk korkuyor ise korkularını anlayışla karşılayın. Yani çocuğa ne var bunda korkacak demeyin. Anlayışla karşılayın. Eğer ortam stabil hale getirilir ise, yani korkularını anlayan bir annenin yanında bulunuyor ise, demek korkuyorsun diye kucaklayan bir annenin yanında bulunur ise çocuk korkularını çok daha rahat aşar. Onu itmeyin. Bir sonraki dinleyicimiz. Oğlum 3 yaşında ve tek çocuk bizimle beraber uyuyor, ayrı uyumuyor, bir de eşyalarını paylaşmıyor, ne yapmalıyız? Şimdi bunun sebebini bilmedikten sonra programın başında söylediğimiz gibi ne yapmalıyız kısmına da cevap vermek zor olur. Çünkü bu alışkanlık nereden geldi ona bakmak lazım. Ancak hemen şunu söylemekte fayda var, çocuk eğer anneye yapışık ikiz gibi, annenin gölgesi gibi neden ayrılmıyor ise... O takdirde 3 yaşındaki bir çocuğun anneden ayrılmasını beklemek de çok doğru değil. 4 yaşında çünkü çocuklar anneden ayrılıyor. Eğer 3 yaşında çocuk hala anneyle beraber oluyor ise 4'e doğru gittiği halde burada bir anormallik var ise anne şunu düşünmesi lazım. Acaba çocuğuma duygusal olarak yeterince yaklaşamadım mı çocuğun duygu dünyasını yeterince tatmin edemedim mi?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 Efendim kıskançlıkla kardeş kıskançlığı ile ilgili olarak bir mesajımız daha var. Hocam kolay gelsin benim 7 yaşında bir oğlum var ve çok kıskanç şimdi 3 aylık hamileyim ona kardeşi olacağını nasıl anlatmalıyız teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ve buna benzer mesajlar da var hepsine toplu olarak şu şekilde cevap vereyim kıskançlık doğuştan itibaren insanın içerisinde vardır. Bunu tetikleyen ateşleyen ve anormal hale getiren anne baba tutumlarıdır veya çocuğun dışarıda gördüğü manzaralardır. 7 yaşındaki bir çocuğun kardeşini kıskanıyor olması normal değildir anormal bir davranıştır ancak 3 yaşındaki bir çocuğun kendi kardeşini kıskanıyor olması bu normal bir davranıştır çünkü 3 yaşındaki çocuk zaten en merkezci olduğu için anneyi bir başkasıyla paylaşmaz. Dolayısıyla 7 yaşında hala kardeşini kıskanıyor ise o takdirde anne babası kendi tutumlarını gözden geçirmesinde fayda var. 5 yaşında kızım 8 yaşında oğlum var. Kızın isteklerini hep ağlayarak ifade ediyor. Çok sesli bağırarak ağlıyor. O anne istiyorsa önce güzellikle bütün seçenekleri sunuyorum demiş ama yarım kalmış mesaj. Efendim çocuk eğer... Bir kere anne babayı yenmeyi öğrenmiş ise, isteklerini ağlayarak, kırçınlık yaparak, yerlere yatıp, bağırarak yaptırmayı öğrenmiş ise o takdirde bu çocuğun karşısına alternatiflerle çıkmak, efendim işte şunu mu alsam kızım bak şöyle de yapsam kızım bak böyle de yapsam kızımla olmaz. Çocuk isteklerini ağlayarak elde etmesini öğrenmemesi lazım. Biz dünkü programda duygusal yoksunluk ve iktidar mücadelesine de değindik ve ısrarla ben bunun altını çizmek istiyorum. Eğer çocuk iktidar mücadelesi yapıyor ise kızım istediğin kadar ağlayabilirsin ama biraz sessiz ağlar ise ben şu anda işte e, kitap okuyorum dikkatimi dağıtma lütfen. Kızı öylece bırakmak lazım. İsterse istediği kadar ağlasın. Eğer iktidar mücadelesi yapıyoruz. Alternatif falan sunmaya gerek yok böylesi bir durumda. Bu çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Selamun Aleyküm Hocam. Küçük oğlum 3 haftadır okula babalar gelmesin diye ağladı. Sorunlar yaşadık ve öğretmenimiz alışacak üzülme dedi. Efendim çocuklar okullara alıştırılırken bırakın ağlasın işte alışır böyle bir şey olmaz. Çocuk kreşlere alıştırılırken anne mutlaka yanında bulunması lazım çocuğun. Rica ederim kreş öğretmenlerinden eğer şu anda sesimi duyuyorlar ise anne babalara böyle bir tavsiye verilmesin. Çocuk ruh sağlığı açısından iyi değil. Yani çocuklar tamam bir hafta 15 gün içerisinde ağlatı ağlatı kreşe alıştırabilirsiniz ama çocuk ruh sağlığı için iyi değil bu. Yani çocuk önce güven ortamını anneyle ile birlikte etrafı sezebilmeli. Gittiği kreşin ne olduğunu görebilmeli. Duvarlarını, rambaları, renkleri duvarda öyle süs diye asılmış olan ve çok defa çocuklar için korkunç olan anormal tabloları bir görebilmeli. Hissedebilmeli. Ondan sonra çocuk içerideki ortama alışınca. Öğretmenin sesine alışınca, yürüyüşüne alışınca ve yanındaki arkadaşlarından bir arkadaşa güvenle bağlanınca yavaş yavaş içeride anne bıraktığında çocuğu bir süre sonra çocuk içeride birisiyle arkadaş olması lazım ki içeride birisine güven duyduktan sonra yavaş yavaş anneyi terk edebilir. Çocuk böylesi bir geçiş aşaması yaşamadan çocuğu bırak bir hafta sonra ağlıyor ağlıyor kendisi alışır öyle şey olur mu canım? Böyle tavsiye de verilmez yani annelere. Bu konuyu da izah etmeye çalışayım. Ondan sonra çocuk tabii ki altına kaçırır. Yani çocuğa tuvalet alışkanlığı başlattınız, çocuk 5 yaşına geliyor, ondan sonra tuvalet alışkanlığı tekrar gitmiş oluyor. Yani çocuğa zorlayarak bir şey yapılmaz ki insan zorlamadan hoşlanmaz. Yani bu insanın fıtratında var olan bir şey. Ağla tağla ta çocuk kreşlere alıştırılır mı? Bir sonraki sorumuz hayırlı günler hocam 5 yaşında bir kızım var anlatmak istediği bir olayı ve ya konuyu anlatamıyor uzun cümleler kuramıyor korkuyor sanki bu durumda kendisi olamıyor demiş ve eğer çocuk kendisine yeterince zaman verildiğini bilir ise ve hadi hadi acele et diye zorlanmaz ise yahut da anne baba çocukta böyle gözleriyle bakarak hadi çabuk bir konuş ne diyeceksen de gibisinden Jest ve mimikleriyle bir takım beklentiler içerisinde bulunmaz ise çocuğu rahat bırakıldığı bir anda çocuk istediklerini kendisi istediği hızda anlatması gerekir anlatabilir anne baba burada sabırlı olacak zorlaya zorlay çocuktan konuşması beklenmemesi lazım önce hissedecek ağır ağır konuşacak anne sabırla dinleyecek sabırdan patlasa bile dinleyecek anne ama çocuk o kendi gelişim aşamasını kendisi ağır ağır tamamlamış olacak. Burada sabır lazım anneye. Efendim bir başka dinleyicimiz şu soruyu sormuş. Her zaman kontrol edemiyorum kendimi. Ben çalışan bir anneyim. Gayretlerim düzenli olmuyor. Oğlumun tembel olmasını istemiyorum. Ders konusunda sorunlar yaşıyorum. Evet ders konusunda da burada oldukça yığılmış mesajlar var. Ama dakikalarımız doldu. Onlara da toplu olarak cevap vermek istiyorum ama şu var çocuklar zorlayarak ders yapmaktan hoşlanmazlar kendi kabiliyetlerini de geliştiremezler zorlanan bir çocuk. Anne zorladığı için dersini yapar ama o dersin ne işe yaradığından haberi yoktur yani yapar çıkar yapar çıkar anne kendi kendini tatmin etmiş olur çocuk sadece ders yapıyor işte performans ödevini götürüyor diye. Halbuki gerçek bir öğrenme hissederek öğrenmedir. Hissederek öğrenme ise zorlamayla olan bir şey değildir. Haftaya salı günü eğer dinleyicilerimiz bu konuyla ilgili karşılaştıkları olayları da yazarlar ise ben haftaya salı günü çocuklarda ders konusunu ele almaya çalışacağım. Efendim dakikalarımız yine su gibi aktı geçti. Burç FM'deydik. Burç Efemde çocuk deyip geçmeyin isimli programdaydık. Bu program...